Radyoda Türk Sineması 31. Bölüm Geçen bölümlerin özeti hikayemiz 1890 küsurlu yılların Türkiye'sinde geçmektedir. Başarılı bir musiki muallimi olan Talat ders vermek için gittiği konakta konağın kızı Nalan'a aşık olur ve evlenmeyi ister. Fakat lakin araya giren kötü adam Taci yaptığı katakullerle Nalan'la evlenir ve Telat'ı yakalatıp zindana attırır. En son geçen bölümde ise Nala'nın babası Çifteski Paşa yine hastalanmış. Ölümle şeyinde son saatlerini yaşamaktadır. Çifteski Paşa'nın mirasının peşinde olan Taci ve bazı çevreler Paşa'nın çevresinde oturmuş nifak tohumları ekerken bazı çevrelerse tarlalarınınada bırakmış nifak tohumlarını sağa sola saçıyorlardır. <gülüyor> Çifteski Paşa'nın mirasına konmak için hiçbir kötülükten kaçınmayan Taci... istemeden de olsa Doktor çağırmış ve çift Seki Paşa'nın ölmesi için dua eder olmuştur. Ve merakla beklenen doktor nihayet gelir. Merakla beklediğimiz doktor nihayet geldi. Ho hoş geldiniz doktor bey nasılsınız? Allah'a şükür ne olsun işte sağlıksızlığınıza duacıyız. <gülüyor> Allah hasta sayınızı artırsın. <gülüyor> Oo, hoş geldiniz doktor bey nasılsınız İşler nasıl? Allah'a şükür bu aralar işleri hasta bol. <gülüyor> Allah arttırsın. Ee, ne diyorum doktor? Ee, sorması ayıp günde ne kadar kazanıyorsunuz he? Vallahi 15-20 milyar akçe civarında. <gülüyor> Duydun mu la paşa baba? Adam akci akça demiyor la vallahi. Adam iki tık tıkla malı götürmüş. Biz de burada mirasa konacağız diye paşanın ölmesini bekleyelim. <gülüyor> Keşke doktor olsaydım la. Unutmayınız ki doktor olabilirsiniz. Ama adam olamazsınız Taci. Yani böyle anlarda bile özlü sözler söylemenize hayranım la. <gülüyor> adam kim anne? bir doktor yavrum. Peki doktor ne demek anne? Ölünün körü demek yavrum. Ölünün körü ne demek anne? Üf Ömercik şu anda seninle ziyadesiyle uğraşamam. Bak deden hasta yavrum git başımdan. Doktor babacığım çık dışarıya oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne alın kız? Ömercik benim en büyük mirasım. Seni ona böyle davranmakla ben ederim. <gülüyor> <gülüyor> ...çocuğun bütün sorularını cevapla lütfen. Ee, ee, ne alın oğlum? Sizi sevgili yavrum Ömerciye böyle... ...ilkel davranmaktan men ederim. <gülüyor> Ömerci, Ömercik, gel yavrum gel. Söyle bakalım, ne soruyorsun? Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Anlat bakalım derdini, ha. Nun karıya demek Taci baba? Ee, şimdi şimdi Ömerciğ nasıl anlatsam iyi bir varmış bir yokmuş zamanın birinde kırmızı başlıklı bir kız varmış yalan söyleince böyle burnu uzanmış plan ya. O pünto değil mi Taci baba ya? Evet daha önceleri Ömerciye yapmadığı kötülüğü bırakmayan Taci Ömerciğin çiftesi Kifahanın en büyük mirasçısı olduğunu duyunca birden. ...taraf değiştirmiş ve Ömerci'yi adeta barına basmıştır. Yani bir insan ancak bu kadar menfaatperest bir... ...müşkül pesenti, keşkülü, gattarı lavabali, püskülü... pislik şerefsiz bir kalleşi, herifi adam olabilir <gülüyor> Çiftesi ki hala ölüm döşeğinde doktorun muayene etmesini beklemektedir. Nalen Hanım, Nalen Hanım izin verir misiniz? Paşa Hazretleri ölüm döşeğinde muayene edilmeyi bekliyor. Nasılsınız çift hasaki paşa? Aa, lan salak nasıl olacağım hastayım? Hasta olmasam seni niye çağırayım? Nöbetçiler çabuk bu doktor bozultusunu zindana atın! He lan sen zaten hasta olan paşa babama ne biçim soru soruyorsun ha? Nöbetçiler <gülüyor> çabuk bu doktoru zindana atın! Başına paşa zaten! <gülüyor> ee, şey şey paşa babacığım bu doktorların hepsi böyle... ...istersen hiç doktora falan bulaşmayalım... ...kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalışalım ha ne dersin paşa babacığım? Dediğini <gülüyor> çok mantıklı damat! ...beni doktorlara kesinlikle emanet etmeyin... ...beni kendi imkanlarınızla kurtarmaya çalışın. Evet, Paşa Hazretleri kendi imkanlarıyla kurtulana kadar... ...bu odaya doktor girmesine yasaklıyorum. Sağ olasın Taci, kızım. Kızım mı? Yani oğlum, <gülüyor> sen olmasan ne yaparım bilemiyorum. Öyle şey olmaz Paşa babacığım... ...gemi mi ki bu kendi imkanlarıyla kurtulsun... ...başka bir doktor çağıralım. Ee, sağ olasın Nalan oğlum, aman kızım... ...sen olmasan ne yaparım bilemiyorum. Sağ olasın Ömercik. Sen olmasan ne yaparım bilemiyorum. <gülüyor> la paşa sen de karar ver oğlum. Allah Allah. Herkese aynı şeyi söyleyip duruyorsun la Allah Allah. Sağ olasın damadım. Sen de olmasan ne yaparım bilemiyorum. La, bu dunadı iyice la <gülüyor> Evet. Çiftesiki paşa iyice kötüleşmiştir sevgili dinleyiciler. Sağ ol sevgili seyirciler. Siz olmasanız ne yaparım bilemiyorum. <gülüyor> Sağ olasın Landadı. Sen olmasan ne yaparım bilemiyorum. <gülüyor> Evet, çiftesi ki paşa kelimenin tam anlamıyla abonden olmuş, gelen geçene aynı şeyleri söylüyordur. Taci'nin bütün engellemelerine rağmen ikinci bir doktor daha gelir. Ne günler Ben doktor Faridun efendi. Hastayı görebilir miyim lütfen? Ne demek hastanım görebilir miyim lan? Kör değilsen görürsün tabii. <gülüyor> sen... Yoksa kör müsün sen lan? Evet evet, evet körsün sen. Bak paşa babacığım. Sana kör doktor yollamışlar. En iyisi bunu da zindana atalım gönderelim. Evet, siz Taci'ye kulak asmayın doktor bey. Taci bey yine uyuz esprilerini yapıyor. Buyurun. Maalesef ben kör bir doktorum Nalan Hanım. <gülüyor> Gördünüz mü Nalan Hanım? Benden kaçmaz. Zira ben kör adamı gözünden tanırım. Ah, ama bu nasıl olur? Zindancı başı, zindancı başı. Çabuk bu doktoru zindana atın. Başüstüne başı zaten. Aferin hayatım. Seninle gurur duyuyorum. Sen olmasaydın belki de, belki de kör bir doktorun ellerinde ölecektim. Evet. Gele gele kör bir doktor gelmiştir. Ancak bu da Taci'nin bir oyunudur ve kimse bu oyundan haberdar değildir. İkinci kör olan doktor gittikten sonra üçüncü doktoru çağırır Taci. Dadı kız üçüncü sıradaki doktoru gönder gelsin bakalım. Hoş geldiniz doktor bey. Buyurun hasta sizin. Buyurun. Şalan. Şöyle biraz açılın. Nefes tamam, alsın tamam, hastamız tamam, Ben buyur. doktorum. Açılın. iyi günler. Lütfen öksürün müsünüz çift asık paşa. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş kustun yavaş. <gülüyor> i̇yi her ya doktor bey. Maalesef nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Nalan Hanım ama maalesef babanızın sanırsam en fazla 125 yıllık ömrü kalmış. <gülüyor> oha oha. La arkadaş, benimki de şans ya. El alem hastalanır, üç günlük ömrü kalır. Bizimki hastalanıyor, 125 yıllık ömrü kalıyor ya. Buna şaşırmamalı. Hayır olamaz, inanmıyorum. Ben şimdi paşa babamsız ne yapacağım? Peki ya hastalığı neymiş doktor bey? Ee, Valla Nalan Hanım, bu hastalık pek öyle görünen bir hastalık değil. Maalesef milyarda bir görünen bir hastalık. Görünen o ki bu hastalık babanızın tüm organlarını işlemez hale getirmiş. Hop, hop. Sen koskoca Paşa Baba'nın organları nasıl işlemez hale gelmiş dersin lan ha? Şey yani... Yoksa yoksa organlar işleseydi organları mı çalacaktın? Evet evet <gülüyor> evet diyorsun? Paşa Baba'nın organlarını çalacaktın. Vay organ <gülüyor> mafyası kılıklı doktor bozuntusu buzağı var. Ne haberçiler? Derhal doktor yakalayıp zindene atın. Ama taciz Efendi yine bu yüzde onluk sutturarak... Devamı gelecek bölümde. Yazarları var pekini oynayanları Pekin, bir Pekin, Savaş Bayındır, Serkan Öztürk, Fırat Paşa Yiğit, Fıral Arısoy, Küçük Yıldız, Yağmur Dilara Pekin, Teknik Yapım, Ben Ömer Pekin. <gülüyor> dinleyin, dinleyin